Evet merhabalar ee, Yeşil Şam Arkezli programına hoş geldiniz. Ben Zutku Uluer bu hafta e, yine bir canlı yayında sizlerle birlikteyim. 94.9 Açık Radyo'da e, bugünkü canlı yayında programındaki konuğum e, Abdullah Sevgili. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar e, bu haftaki konumuz e, birazcık farklı. Tabi e, Abdullah Sevgili kimdir diye bir oradan giriş yapmamız daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu, bu haftaki programda özellikle e, çok daha değişik bir konuya e, gireceğim. Birazcık daha koleksiyonellik, birazcık daha Yeşilçam afişlerinin e, üzerine bir konu olacak. Ve e, değerli sanatçı, e, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz değerli sanatçımız Cemal Dündar üzerinde olacak. Ama ilk önce bir biraz e, Abdullah Sevgili'yi tanıyalım diyorum ben. E, Abdullah Sevgili aslında kendisi de bir grafiker ve... E, ressam diyebilir miyiz? Doğru mu? Söyleriz. Şöyle ben e, grafik tasarım işleri yapıyorum. Hı hı. Fakat Mimar Mimaristen Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekor Kostüm Bölümü mezunuyum. Hı hı. Bir illüstrasyon çalışmaları yapıyorum. E, rahmetli Cemal Dündar'la da e, bizim Cağaloğlu'nda o zaman bulunan ofisimizde 3-4 sene beraber çalışma imkanı olmuştu. E, bu koleksiyon aslında daha öncelerden de başlıyor. İlkokul zamanlarımda e, resim ve karikatürü olan çok büyük merakım vardı, sevgim vardı. E, babamın da e, grafik tasarımcı olması, hattat ve ressam olması sebebiyle, bu da bende daha çok yer etmişti. Küçük yaşlarda, Cağalo piyasası, o zaman bağıbali diye Hı. tabir edilen piyasanın içinde dolaşmaya başladım. Ya bütün gazetelerde orada. Bütün gazeteler orada. E, Rahmetli Cemal Dündarlı da babam vasıtasıyla tanıştım. Kendisi e, çok beyefendi bir insandı, çok. Mütevazı, inanılmaz yetenekli. E i̇ki kuşak ondan yetişti diyebilirim. Resim konusunda, afiş konusunda, illüstrasyon konusunda. Tabi bazı e, dinleyicilerimiz Cemal Dündar kimdir diye bir soru işaretlerine olacak. Hemen en baştan söyleyelim. Hani evet. Neden aslında Osman İşmen'in diskomatik katibimle de girdiğimizin de biraz cevabı da olur. E, namuslu, Sosyete Şaban e, gibi filmlerin afişlerini hazırlamıştı. evet e, Onun dışında e, Karaoğlan, e, Fatih fedaisi, e, Dünya Kurtan Adam çizim versiyonu, yerli body yerli iti olan body filmi evet. bunların da afişlerini, afişlerini hazırlamıştı. Bunlar hazırlamıştı. önemlileri zaten sanırım. Evet. Afişlerini. E, Dünya Kurtaran Adam var. E, Şaşkın Ördek var. Şaşkın Ördek. E, Sosyete Şaban zaten herkesi bilinen bir afiştir. Çoğunu e, merhum hazırlamıştı. Bunun dışında ben e, Hürriyet gazetesini kendisine ziyaretlere giderdim. Hürriyet gazetesine tefrika band resimler yapardı. ve Ta Tarih olarak 3 aşağı 5 yukarı hangi e, dönem var? Tarih olarak? 1987-88 dönemleri ben 11 yaşlarına falan ha. kendisine giderdim. Cağaloğlu'na babamın yanına gittiğimde e, meraklı olduğum için karikatüre de meraklıyım. Kendisini ziyaretlerde bulunurdum. Kendisinin e, Hürriyet Gazetesi'ndeki çalıştığı ofisin duvarında film afişleri hep dikkatimi çekerdi. Özellikle bu e, Sosete Şaban film afişi. E, tabii küçüyüz Kemal Sunal Sevgimiz de Hı -hı. çok olduğu için cezve derdi beni. Onun önünde uzun süre dururdum. İncelerdim. Kendisiyle sohbet ederdi. İşte o yaşta ne kadar sohbet edilebiliyorsa, o bizle sohbet edebilecek kıvamda konuşurdu bizimle. Hı hı. Daha sonra yine Hürriyet grubuna ait olan Çarşaf Mizah dergisinin karikatür okuluna başladım. Cumartesileri karikatür okuluna gittiğimde gene Cemal abiye uğrardım. Yaptıklarını yeter ederdim kendi yaptıklarımı ona gösterirdim. Yaptıklarını öyle takip ederdim ki o yaşlarda gazeteden teflikalarını, afişlerini, hı hı. normal olay resimleri olsun, her ne olursa olsun kesip saklamıştım. Halen zaten size de gösterdim ofisime geldiğinizde de görüşmüştük. Ben de mevcuttur bunlar. Bu, bu konu aslında ilgi mi çekti? Çünkü 11-12 yaşlarında yani böyle bir şey başlamak yani. Yani ben bunları ileriye saklayayım gibisinden mi yoksa o anda sadece bir anlık? Şöyle, ben bunu yapacağım düşüncesiyle bende çok büyük bir etkisi olmuştu. Ve bu etki işte Çarşaf Karikatür Okulu'na gitmem takibinde e, Cemal abiyle ilişkimizin devam etmesi, görüşmelerimizin devam etmesi. E, babamın da bu işi yapıyor olması sebebiyle Hı -hı. devamını getirdi ve ben e, akademiye girmeyi düşündüm. Anladım. Desen çalışmalarımı, resim çalışmalarımı da hep ona gösterirdim. Bu çalışmaları da hep e, takip ederdim. Gazetelerden takip ederdim hep. E, çünkü mesela e, şimdi bizim de aslında e, Abdullah Sevgi ile tanışmamız da ilginç bir şey. E, e, ben kızımın <gülüyor> yuvasında tanıştım. <gülüyor> i̇lginç bir e, evet. durum. Benim için de aslında yaşayacağım arkeolojisi konseptiyle de birebir düşen hani bir kazı çalışması yapmış gibi oldum. Tanıştıktan sonra aramızdaki sohbet ilerledi. Ve benim çok sevdiğim bazı çizimler var. Bir de özellikle bu e, Hürriyet gazetesinin sanırım eklerinde falan rastladığım evet. bazı gör, görüntüler vardı. Evet. E, bir de kelebek ekinde. Bir de bana o şeyleri gösterince e, işte Kemal Sunallı diğer bazı oyuncularla böyle ilginç böyle bir çizgi romanımsı o, hikayeler evet. yapılmış. Şu, onlar şöyle e, bin, ilki 1994 senesinde gene rahmetli olan Yeşilçam severlerin çok yakından tanıdığı Hayri Caner onun yazdığı. Cemal abiyle birlikte ortak yaptıkları bir projeydi. Ee, Bana Yalan Söyle dizisi. Hı -hı. 1994 senesindedir o. Onda şöyle bir durum var. Yeşilçam'daki aktör ve aktiristler de o dönemde magazindeki ünlü olan kişiler de bir arada harmanlandığı, Hı -hı. James Dean'in de olduğu, Kemal Sunal'ın da olduğu, İlyas Salman'ın da olduğu fantastik bir öyküydü. Hiçbiri gerçek ismiyle yer almıyordu öyküde. Ama hepsi vardı. Ve bu Cemal Dündar da vardı, Metin Tekin de vardı. Aslında şimdi tabii e, radyo programında olduğumuz için insan göstermek de istiyor bu çizimler ama evet, bu, bu çizimler e, çok ilgimi çekmişti benim ve ben benim aslında kafamda hep bir soru işareti var kimdi o çizer kimdi çünkü e, bazı isimleri üç aşağı beş yukarı e, günümüze daha rahat ulaştılar ama maalesef e, Cemal evet. Dündar hakkında çok fazla bir şey yazılmamış. Maalesef. Ee, ben de dedim ki e, hani beraber bir program yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. E, çünkü hani Cemal Dündar'ı da e, hatırlatmış oluruz. Belki tanıtmış oluruz. E, onun üzerine de biraz konuşmak gerektiğini düşündüm ben. Çünkü şöyle bir durum da var Yeşilçam açısından da. E, merhum e, meslek hayatı boyunca şunu fark ettim ben. Yeşilçam'la paralel gitmiş. Afiş çalışmaları e, gerek teftrika çalışmaları olsun, e, hep yeşil çamla birlikte gitmiş. Mesela e, benim gördüğüm zaman dikkatimi çeken bir şey var. Sanki storyboard yapar gibi hazırlamış, çizgi, yani çizgi roman gibi o hazırladığı bütün görseller sanki bir storyboardmuş. Peki e, Cemal Dündar'ın storyboard üzerine çalışma durumu var mı biliyor musun bir herhangi bir filmde? Bahsetmiş Bildiğim kadarıyla yok. Hatta onun mevzusu geçmişti. E, 2000 senesi veya 2001 yıllarda yani Cemal abi dedim ben bu yapmış olduğun çalışmalar bana göre Türkiye'de emsali görülmemiş. E, Guajba ile çalışırdı ve çok hakimdi. Çalışmalar storyboard çalışmaları. Hı hı. Doğru dedi yani yurt dışında bu storyboard çalışması olarak da geçiyor. Ama bir filmde birebir yaptığını söylemedi. Anladım. Afiş olarak yaptığını söyledi. Bu e, sen olmasaydın eğer bana Yalan Söyle Hürriyet Gazetesi'nde çıkan hı hı. bu tefrikalarda e, Yeşilçam aktörleri yer almıştı ve aktristleri yer almıştı. Bunlar da bir nevi bir storyboardtu. Anladım. Film kareleriydi. E, peki onun, yani Yeşilçam gibi hayat ama Yeşilçam'la yapmaya peki nasıl başladığını biliyor musun? İlk çizimleri, ilk afiş çizimleri nasıl başladı? 1963 senesinde e, Mimar Sinan Üniversitesi, o zamanki adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden mezun. Hı hı. Cemal abi. Ve e, guaj boyaya piyasa tarzı e, afiş çalışmasına çok yatkın. Hı hı. Çünkü guaj boyayı o zaman da pek Türkiye'de nasıl kullanıldığında işin açılı bilen yok. Az önce bahsettiğim gibi iki kuşak Cemal abiden öğrenmiştir. Yani illüstrasyon çalışması, renkli resim, tefrika. Bunları ona borçluyuz. Sanıyorum ilk 1965'li yıllarda işte senede bir gün olması lazım. Hı hı. O film veya işte kaçırdığım bir iki film olabilir. O şekilde başlıyor. Gelen sipariş üzerine başlıyor. O dönem çünkü e, Günaydın Gazetesi'nde de çalışıyor. Anladım. Sonra Hürriyet Gazetesi'ne geçiyor. Mesela Günaydın Gazetesi'nde çalışıyor olduğu zaman da o da büyük ihtimalle saklambaç üzerinde mi çalışma yapıyor? Evet. Ekin'de olması Ekin. lazım. 70'li yılların başı 60'ların sonu diye hatırlıyorum. Fotonoman da çünkü o zaman bayağı yayınlıyor evet. e, saklambaç. Tabi o dönemce Kelebek de onun muadildir Hı -hı. Hürriyet gazetesi olarak. Daha sonra o şekilde başlıyor. Ee, piyasadan sipariş şeklinde alıyor. Hı -hı. Daha sonra da hep renkli resim üzerine yoğunlaştığı. E, Bant resim şeklinde devam ettiği için e, resme, renge, kompozisyonla çok hakim. Hı -hı. O şekilde devam ediyor afiş çalışmaları. Peki e, bu hani şaşkın e, pardon e, Sosyete Şaman e, onu hediye etmişti galiba sanırım değil mi? Onun hikayesi şöyle ben e, 11-12 yaşlarda Hürriyet Gazetesi'ne gittiğimde onun önünde uzun uzun dururdum. Hı hı. Yani hepsi çok güzeldi hepsi fevkalade çalışmalar yani dinleyicilerimizin cidden görmesini isterdim. O benim çok cezbederdi. Hı hı. E, bu, bu, bir parantası açımı orada e, pek çok insan onu Bedri Koroman'ın zannediyor aslında. Ki Bedir Koroman vefat ettiği zaman e, onun afişleri arasında e, yer almıştı. Aslında tarz olarak e, yakın sayılıyorlar ama evet. mesela Sosyete Şaban afişi e, Bedir konumanın değil ama Bedir da Kemal Sona'nın oldukça fazla filminin afişlerine Afişlerini, imza evet. atmış. Benim bildiğim kadarıyla yani yanlış hatırlamıyorsam Tokatçı filmi Bedir Koroman'ın diye hatırlıyorum. Kılıbık da sanırım Bedir Koroman. Evet hı hı. fakat e, Sosyete Şaban Cemal Dündar'ın evet. O şöyle oldu ben işte 11-12 yaşlarında gider gelirdim. Babama da hep bahsederdim. O zaman renkli fotokopi falan imkanı da yok. Olsa bile benim teklif edip de bunun bana renkli fotokopisini verebilir misin diyecek durumum da yok. 2000 senesiydi. Bir gün elinde bir resim çantası ile geldi bana. Resim çantasını açtı. İçinde işte bu az önce bahsi geçen film afişleri var. Bunlardan birini seçmen istiyorum Abdullah dedi. Ben şaşırdım. Yani benim anladığım e, onu hissetmiş. Yani bir afişlere 11-12 yaşından beri hayran hayran bakmamdan hissetmiş. Çok mutlu oldum tabii. Abi eğer mümkünse dedim. Buraya da getirmişsin. E, sosyete şaban olursa çok sevinirim dedim. Hı. İmzalayıp bana hediye etti. Hala onu e, çerçeveletmiştim etmiştim. Ofisimde siz de gördünüz. Hı, evet. Durur yani ben de. Çok mutlu etmiştir o beni. Şimdi Aslında bu afişin bir de değerli olmasının başka sebebi daha var sanırım. Ee, o da bahsettiğiniz olaydan dolayı. Hani bu yangınla ilgili. Ha evet şöyle bir durum var. 2004 senesinde vefat etti. Bir sene önce yaklaşık bir sene önce evinde yangın çıkmıştı. Fakat nasıl bir tecellidir ki yangın arşiv odasında çıkıyor. Hı hı. Elektrik kontağından dolayı ve bütün arşivi kül oluyor. Bana geldi tekrar. O zamanlar görüşüyoruz yine. Bizim ofisimize geldi. Abdullah dedi böyle böyle başımdan bir şey geçti dedi. Ben o yıkıldı. Tabii benden daha çok yıkılmıştır mutlaka. Ama hep beraber devam ettiğimiz için. 3-4 senemiz özellikle son. Beraber geçtiği için. Ben de çok üzüldüm. Çünkü onun koleksiyoneriyim. Gazeteden kesip biriktirdiklerim var. Kendisinden aldıklarım var. Renkli fotokopiler var. Vesaire vesaire. Beraber... Evet sürekli çalışıyoruz. Bana dedi ki hepsi kül oldu. Senden ricam dedi. Sendeki fotokopilerden tekrar fotokopi almak istiyorum. Elimde numuneleri bulunsun. Bu tabi çok acı bir olay. E, yani. yani kendi orijinalleri yanmış. <gülüyor> fotokopisini verdiği çırağından ben onu çırak olarak addediyorum kendimi. Kendisine layık bir çırak değiliz ama çıraklığımız geçti. Hı hı. E, benden fotokopi isteyecek bir durum oldu. Bu çok bir sanatçı için acı bir durum. Orijinal çok değerlidir. Burada şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. E, çok e, emek sarf eden bir insandı. işin hakkını çok iyi vermeye çalışan bir insandı. Çok mütevazıydı. Belki tanınmamasının en büyük sebeplerden biri de mütevazılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Bana şunu söylerdi. Film afişlerini işte yapıp gönderdikten sonra geri gelmediğini, film setlerinde bazılarının heder olduğunu, Hı. kimilerinin kaybolduğunu yani yönetmenlerin bu konuda hassas davranmadığından bahsederdi bana. Onu da burada belirtmiş olayım. Çünkü bana serzenişte bulunur, hayıflanırdı. Yani şöyle bir durum da söz konusu. Biz her zaman işte atıyorum Yeşilçam üzerine bir şeyler karalamaya başlığından beridir. Şu durumdan müjderi biz. Elimizde bir arşiv çok az. Ulaşabildiğimiz e, orijinaller çok az. Maalesef. E, bu sadece e, görsel ve, ya da hani kamera arkası fotoğraflar falan değil. E, filmlerimize ulaşmak bile mümkün olmuyor bazen. E, öyle bir sinemamız var. Sanırım Cemal Dündar'ın biraz hikayesi de onun içerisinde yer alıyor. Çünkü e, çok az şey kurtulabilmiş aslında orijinal nüshalardan. Evet çok az şey kurtuldu. İşte bende birkaç tane daha Yeşilçam'la alakası olmasa da... Hı -hı tefrikalardan orijinalleri vermişti. Hatta dedi ki ya keşke hepsini sana verseydim dedi daha sonra. Bu acı olay başından geçtikten sonra. Bendeki e, bu yananlar dedi. Yani çalışmalarım. E, renkli fotokopi olsun. Kimi orijinal az olmakla birlikte var bende. Gazeteden kesiklerin olsun. Orijinal hükmün nedir dedi. Çünkü bende de yok artık dedi bunlar. Hı hı. Hatta bir projeye başlayacaktı. Ömrü vefa etmedi. E, hastalık e, çok çabuk sardı. 5-6 yani ay içinde kendisini 2004 Mayıs'ında kaybettik. Yoksa bir projesi vardı. Hatta ben de dahil olmak istiyordum. Olmadı. Bir de bana e, bir hikayesini daha anlatmıştın. Bir çizimle ilgili. E, sanırım e, başka bir... Ayrıca bir sanatçımızla birlikte de bir çizime başlamışlar. Ha evet. Bu, Abacı ile ilgili olan. Ha, evet. E, Muazze Abacı ve Hasan Eybetli... Evet. Aşkını anlatan o dönem sanıyorum 1980'lerin başı diye bahsetmişti. E, Eskişehir'de çalışıyor o dönemde sonra İstanbul'a geliyor Muazza Bacı. Evet. Hı -hı. E, Cehennem Yolcuları diye Hürriyet Gazetesi'nde Lavi tarzında yani e, mürekkebi sulandırmak suretiyle yapılan bir tarzdır bu. Renkli çalışmamış. Herhalde renkli basılmayacağı için çalışmamış Hı -hı. tahminim. Keşke çalışsaymış. Bunlar da çok güzel keza. Elimizde bulunduğuna şükür. Cehennem yolcularını çalışmış. Fakat bunun hikayesi şöyle bir sinema sanatçımız. Evet. Kendisine geliyor. Diyor ki, Cemal abi kafamda müthiş bir proje var. Ben yazayım. Sen de bunu çiz. Beraber bu projeyi gerçekleştirelim. Şimdi bu proje güzel ama başka bir şey çıkartır mı bize? diye endişeleniyor. Hı hı. Çünkü netice bir ortada. Başka bir sorun çıkartır mı? Başka bir sorun çıkartır mı hı hı. diye. E, kişilere... Birebir yapılmayacak ama onlara atfen yapılıyor. Ki o dönem Hasan Heybetli ile Muazzez Abacan'ın e, aşkı bildiğim kadarıyla bayağı da önemli bir önemli. magazin malzemesi. Evet ondan da bahsetmişti. Çok ön planda. Bu kadar ön planda olan bir durum var. Biz de bunu ön plana çıkartacağız. Hı hı. Üstü kapalı da olsa. Ama anlaşılabilme ihtimali çok yüksek. Neyse ikna ediyor Cemal abiye bu sinema sanatçımız. Bu da değerli bir kişidir. İşte Hürriyet Gazetesi'ne yayın kuruluna sokuluyor. Hürriyet gazetesi bunu onay veriyor. Başlanacak deniyor. Fakat bu e, sanatçı kişi burada benim ismim bulunmasın diyor daha sonra. Hı. Cemal abi. Cemal abi de diyor ki yani baştan beri bu işe beni sokan sensin. Hı hı. Bu işe buraya kadar getiren sensin. Ben buna ilgili hazırlık yaptım. Gazete yayın kuruluna sokmak için kaç bant resim yaptım. Sundum ve kabul edildi. Yani kendisinin ben endişe ettiği için geril planda durmayı tercih ediyor. Fakat Cemal abi ön plan anlatıyor. Yazan ve çizen olarak o çıkıyor bu sefer. Bey, yayınlanıyor değil mi? Yayınlanıyor ama Hı -hı. yani endişeliydim o. Belli bir süre endişeliydim dedi. Anladım anladım. Benim ilgimi çeken şöyle bir durum oluştu aslında. Eğer bu, oldukça da güzel çünkü çizimleri. Evet. Ee, birebir bir storyboard. Ee, ben de merak ettim o konuda hala biraz araştırmaya devam edeceğim. Acaba bundan yola çıkıp bir film yapılmış mı? ...yapılmış olduğunu duymadım. Ben ee, de. Ama bir, bir film yapılması ...içinde her şey hazır aslında. Her şey ortadan. hazır. Ya. Bakın öyle ilginçtir ki... Ya o dönem bir film yapılmış olabilirdi belki bu konuda. Belki. Diyeceğim. Yani onu... bir ...açık göz bir yönetmen onu ...kavrayıp yapabilir aslında. Veyahut yapabilirdi. Cemal abinin sırf ...bunlarla ilgili değil. Mesela e, ...İslam tarihiyle ilgili olan e, ...teflikaları da var. İşte Kerbela ...olayı var. O bant olarak. Bant yani olarak. Yani. yani onu alıp çok güzel... O karelerden film çekebilirsiniz. Tabii o dönem aslında bu çizgi romanın yeşil da çok fazla alakası var ama çizmin de aslında çok yeşil alakası birbirine devamlı bir paslaşma durumu var gibi geliyor gazetelerde. Var evet kesinlikle var. Hatta o dönemler bazı etkileşimler var, bazı resim romanlardan sonra film çekildiği rivayetleri de var. Ya şimdi mesela çizgi roman olarak aktarılmış Zagur'u söyleyebiliriz. Hani birebir aktarılmıştır. Evet. Ee, Kızıl Maske hikaye olarak çok değil ama o aktarılmıştır. İşte Zorro birazcık daha yerden geliyor ama o aktarılmıştır. Yani çizgi romanla Yeşilçam'ın evet. e, ilişkisi tabii eskiden geri geliyor ama e, sonra bir tarihi filmler. Onu yani işte Tarkan olsun, Karaoğlan olsun e, bunların hepsi zaten çizgi roman aslında. Evet hepsi çizgi roman sonradan. Onlarda da e, tabii ki Suat Yalaz'ındır. Hı hı. O, Suat Yalaz, Burak Sezgin. Burak Sezgin. E, onda şöyle bir durum var. Kapaklarını Cemal abi çalışmıştır. Hı hı. Renkli kapaklarına. E, oraya zaten gelmiştim. <gülüyor> evet. Karaoğlan'ın ben e, afişini çok severim. Karaoğlan, e, Altay'dan gelen yiğit. Evet o da şurada önümüze alalım. Ona ona dikkat etmemişim ben. O da e, Cemal Dündar'ınmış kapağı. Evet enfes bir kapaktır. E, çok Kompozisyon güzel. Kompozisyon olarak da, renk olarak, desen olarak... Evet. E, Fırça olarak zaten kimsenin söyleyebilecek bir şey yok ama kompozisyon olarak da çok başarılı. Elbette birinin elinde vardı ben bu afişe mesela e, bütünlü rastlamamıştım çünkü bu e, ilginç bir şey afişlerin de bazıları kayıp da çok o kadar nadir ki artık e, işte daha önceki dönemlerden de bir dönem o kadar çok varmış ki afişlerden onları ambelaj kağıdı olarak bile kullanıyorlarmış ama bugün e, yani bazı afişlerin artık fiyatı 700 lira bin lira Killing'in afişlerinin 2000 lira gibi, 2000 dolar gibi bir fiyata olduğunu internette görmüştüm. Or döneminde orijinali o paraya yapmamışlardır. Tabii tabii. Yani, <gülüyor> <gülüyor> böyle bir durum da var aslında. Böyle bir durum var. Bazı olmayanlar da... Hı. Yani şu an burada basılı olmayan, mev mevcut olmayanlardan da dijital olarak bende var. Daha önce taramışım. Cemal abiyle beraber çalıştığımız zaman. Onları da e, arşivime almışım. Bu, İyi ki de almışım. Bu çok değerli bir şey. Çünkü bu benim yani, radyo programına... ...ismini koyma nedenlerinden bir tanesi... ...bu hani ulaşabilmek... ...bir şekilde biz de kazıya devam ediyoruz... ...hep beraber burada kazı Evet ...ve evet. sen de bir şekilde arkeolojik de bir çalışma yapmışsın... çam tarihi üzerine ...uzun burada. süreli bir çalışma oldu... ...yani... ...çünkü önümdeki bütün çizimlerde bir şekilde bir sanatçımız var... ...işte biraz önce İlyas Samanın da bir çizimi görülmüştü... Evet, ...şaşkın ördek... Ee, ...ama onun dışında bir de yeşil şey... E, e, e, Hürriyet gazetesinin pazar ekiminde çıkanlarda da ilginç çizimler var. Mesela işte bu az önce bahse geçen... işte bana yalan söylediğini bahsettin. Söyle. Burada devamlı böyle lobilerde gördüğümüz çizimler hepsi kullanmış. Bunlar çok aslında hani insan isterdi ki bir de video şeklinde bunu program yapalım. Bunu da sözünü almış olayım. Evet. Ee, şimdi bize ayrılan... Vaktin yavaş yavaş sonuna giriyoruz. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ee, tabii seninle konuşacak aslında pek çok konumuz var. Özellikle fotonoman konusuna girersek bunları belki ilerleyen programların bir tanesinde yer veririz. Emin ee, olurum. Benim de senin açıdan merak ettiğim bir şey var. Sen peki film olarak hani ilgilendiğin, çok hoşuna giden hani sanatçılar, filmler, onlar hangileri? Yeşilçam'la. Tabii Yeşilçam'da. Yeşilçam'da. Yani 90 öncesi Türk sineması diye bir ilk, O, o noktadan alalım. Yani bizim küçüklüğümüze tekabül eden... ...onlu yaşlarımıza tekabül eden dönem. Valla... ...şöyle bir şey var benim gördüğüm... ...onu önce söylemek istiyorum. Hı hı. Bizim işte yetişme çağında... ...küçüklüğümüzde... ...yeşil çağın filmleri böyle pek... Yani ...çok e, ciddiye alınmazdı diyeyim. Evet, yani öyle evet. bir şey vardı. Fakat şu an tam tersi bir durum var. Şu anki bana göre... ...doğru olan. Çünkü her şey... E, ...şartların... mantığıyla değerlendirmek lazım. Evet. Döneme göre düşünmek lazım. Yani bugün... Ki şartlara bakarak e, dünkü filmleri eleştirmek, yetersiz görmek mümkün değil. Hı. Hepsi için bu geçerli. Yani biz bir e, o dönemde şöyle söyleyeyim. Kemal Sunal filmleri, e, küçüklüğümüz mevzubahis ilgimizi çekerdi. Ki televizyonlara pek olmazdı. Sanıyorum o sansür kurulundan ötürü müdür artık. Onu tam hatırlamıyorum. Olduğu zaman da. Mahallede haberi yayılırdı yani Kemal Sunal film verilecek evet. diye. Çok sevinirdik yani bayram yeri olurdu. Bende öyle bir etkisi var. Hı. Yani belki o Sosete Şaban afişini istememin sebebi de bilinçaltı o olabilir. Tabii çok büyük bir oyuncuydu. Hı. Yani bunun hiç konuşmaya gerek yok. daha Ta açılacak bir tarafı yok. Onun dışında gene e, Tarık Akan filmleri Hı. hoşumuza giderdi. O dönemden. O, o seneler itibariyle söylediğiniz için söylüyorum. Yok önemli değil. Yani evet, ben ha, evet. genel olarak bu evet. Kemal sunal ilgisini oradan evet. birazcık da. Genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel genel aslında e, Abdullah Sevgi'yle birlikte bizim buradaki ana amacımız birazcık da Cemal Dündar'ı da e, tekrar anmaktı. E, evet. Ayrıca ben çok teşekkür ederim yine bu e, güzel e, koleksiyonu ve derlemeye e, sahip çıktığın için. Ben teşekkür ederim. Umarım ilerleyen zamanlarda belki başka bir şeyler yapabiliriz. Belki bir sergiye çok iyi olur. Yani bende kalmasın, kalmasının bunların bende kalmasının odamda bir yerde durmasının hiç manası o yok. Çok o, çünkü e, minicik olan, lobilerde olan o şeyleri gördüm. Burada ben heyecanlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde, <buçuk gülüyor> görselleri de merakım olduğu için. E, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, umarım belki ilerleyen bir başka programda tekrar seninle. Çok e, memnun olurum. Belki başka bir konuda da tekrar görüşürüz. Görüşürüz. E, 94.9 Açık Radyo'da e, e, Yeşilçam Arküsü programının e, sonuna geldik. Benden Zutkulu Er. Önümüzdeki hafta yine e, yine bir konuda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Hoşçakalın. Yeşilçam Arkeolojisi Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri.